Risale-i Nur'un ehemmiyetini zikretmekte ihtiyarsız hükmündeyim. İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh, ayet Kübra namını verdiği 7. Şua Risalesini yazmakta çok zahmet çektiğime, bir mükafat-ı acile ve bir alameti makbuliyet ve bir medarı teşvik olarak bu kerameti celcelutiye, inayeti ilahiye tarafından verildiğine şüphem kalmamış. Tahtisi i nimet kabilinden bunu 8. Şua olarak yazdım.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 yine o kasidede Sirac-ı Nur'un en namdar risalelerine parmak basıyor, adeta alkışlıyor ve sekiz adet remz ile meşhur bir kısım risalelerini gösteriyor. Birincisi, Risale-i Nur'a tasrih eden ''Tüqâd-ü sirac Ram beyaneten'' fıkrasından sonra Sülyani lisanıyla Esma-i Hüsna'dan istimdat ve Süver-i Kur'aniye ile bir münacat yapıyor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 Ala kulli ma anzalta kutuban İşte bu fıkralarda Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesini hayrette bırakan ve üstünde göz ile görünen bir kerametiyle ve kıyamet ve haşri ispat eden harika hüccetleriyle iştihar eden 29. söze Hazreti İmam Ali radıyallahu an zikru tadad ettiği surelerin 29. mertebesinde ve şemsu kuvvirat ile ona işaret eder.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 hem tahavvülat-ı zerratta boğulan maddi yunları susturan ve zerratın tahavvülatı ve harekatını vazife ve intizamlarını emsalsiz bir tarda ispat eden 30. söz namındaki zerrat risalesine Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an 30. mertebede وَبِذَّارِيَاتِ ذَرْوَنْ kasemiyle ona işaret eder. Evet, bu işarette lafzan ve sureten Sure-i Veddariyat-i ve Risale-i Zerrat birbirine müşabihet ile beraber mana cihetiyle dahi münasebet var. Çünkü Sure-i Veddariyat'in başında tesadüfi ve intizamsız zannedilen temevvücat-ı havaiye, gayet hikmetli ve vazifedar olarak rububiyetin tekvini emirlerini etrafa yetiştirir diye ifade ettiği gibi, Risale-i Zerrat dahi maddiyunlar tarafından tesadüfi ve intizamsız telakki edilen Harekat-ı Zerrat dahi, gayet hikmetli ve o zerreler muntazam vazifelerle vazifedar olduklarını gayet kuvvetli ve kat'i bürhanlar ile ispat ediyor. Hem Miracı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ı Delail-i Akliye ile gayet makul ve kat'i bir surette ispat eden ve 31. Söz namında ve mertebesinde bulunan Risale-i Miraca, Hazreti İmamı Ali radıyallahu an 31. mertebede Mirac-ı Ahmedi Ali sallatu ve sallam ve Kabe müşahede ve mükalemeyi sarih bir surette başlayan Sûre-i Wan Necmi-i İdaheva'nın başında bulunan Wan Necmi-i İdaheva cümlesiyle sarahata yakın bir tarzda o risaleye işaret eder ve Sûre-i sure Wat bırakarak Wat sonra Wan Necmi suresini zikretmesi bu işareti kuvvetlendirir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 ve sözlerin bir cihette hatimesi ve cemiyetli neticesi olan o Risale'ye, Hazret-i İmam Ali radıyallahu an onun fevkalade ehemmiyetini ve camiyetini göstermek için, Kur'an'ın çok sureleriyle birden 32. mertebede ve bisüveril Kur'ani ı hizben ve ayeten kasemiyle 32. mertebede bulunan o cami Risale'ye işaret eder. Risale-i Nur'un 33. sözü ise, bundan evvel beyan ettiğimiz gibi,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 İşte bu kaideye binaen, bu işari manaların her birisine müteaddit karineler, emareler bulunduğu gibi, sair arkadaşları da ona karineler olur. Risale-i Nur'un mecmu'ndan haber veren sarih fıkralar dahi her birisine kuvvetli bir karinedir. 2. Rems Kur'an'ın el ayetül kübrası olan تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَةُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ ve ف۪يهِنَّ وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِينَ kübrasını, ve tefsiri ekberini gösteren ve Ramazan-ı Şerif'in ilhami bir hediyesi bulunan 7. Şuâris ailesine Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an mektubata işaretten sonra lem'alara işaret içinde şu alara bakarak "Ve bi'l-âyetil kübra eminnî minel fecet" deyip haşiye İmam Ali bu fıkra ile işaret eder ki Ayetül Kübra risalesi yüzünden şakirtleri bir musibete düşecekler.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 10. söz namında ve mertebesinde olan Haşir Risalesine işaretle beraber, o risalenin fevkalade ehemmiyetini ve gayet muhkem olduğunu ve o zamanın dumanlı karanlıklarını izale eden bir Leyle-i Berat'ın bir kandili hükmünde bulunmasına ve Haşir ve Kıyamet'in bir alameti olan Duhan, hem Leyle-i Berat'ın senevi olarak hikmetli tefrik ve taksimi umur noktalarıyla ve başka karineler ile imaen ve remzen haber veriyor.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 ve pek mükemmel bulunan 19. mektuba işaret için nur lafzını tekrar etmekle, mektupların mertebesi, yani 14. mektup noksan kalmasına imaen, Sure-i Nur'u 15. de yine zikretmesiyle gayet latif ve müdakkikane haber veriyor. Ve o iki risaleleri, Risale-i Nur'un büyük nurları olduklarını bildiriyor. Evet, Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselama dair olan 19. söz,